بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلات السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك علم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك علم الحكيم yerimizde. Şimdi söyle değerli Kardeşlerim, geçen ders beni başladığımız birinci bu süle Başlamış ve altıncı ayet kırılmaya kadar gelmiştir. Bu sure birlikte yani mu'nnun suresi ile birlikte başlayan hamdın ikinciye ha İstenbildiğimizde son olarak gördüğümüz ayet kırılma olan altıncı ayette amın İslam davetinin ve dolayısıyla tarih boyunca bütün rasullerin ve nebi davetlerinin, çağrılarının özeti mahiyetinde bir ay. Çünkü rasullerin getirdikleri mesajın önemli esası birincisi akide esastır, ikincisi bu akide kelime, bu akide iste, bu akideden ham doğru bilmek. Bunları iyice anlayabilmek için ilhassa dinin vahiyetini doğru bir şekilde ifade eden, yeni tebliğ eden Risalet müessesesi doğru anlamak gibi. Çünkü Risalet müessesesi aynı zamanda bir elçilik vahyi gönderen ve vahyin sahibi vahyin muhtevasını tespit ve tayin ederek bildiren Cenab-ı Allah ile kulları arasında bir elçilik. Dolayısıyla bu elçilik müessesesini sahaslarında temessül ettiği, temsil edildiği tatları, yani Resulleri ve Nebisi doğru oldukları gibi bilip anlamak isaleti de idrak etmesin, dini idrak etmenin, afideyi ve şeriatı idrak etmenin temel eseridir. doğru anlaşılmadığı tadirde vahyel mahiyeti de doğru O halde risaleti doğru anlamak ehemmiyeti olduğundan ötürü geçen hafta son olarak gördüğümüz ayet-i bu cihetiyle alakalı da şu anda söylediklerimizi hatırlatmak gereğini Bu çerçeve içerisinde risaleti ifade eden ahiyetini ve dolayısıyla risaletten sonra fasullerin bun resul getirdiği dinin mahiyetini ifade eden akideyi ve şeriatı bu 6. ayetlerin hemen bunları çok temmel bir şekilde plasa etti. Cenab-ı Allah Resulüne emir veriyor. Peki inne ma ana beşerun mislukum Ben gibi bir beşerim. Çünkü müşriklerin risalet ile alakalı dile getirdikleri bir tereddütleri vardı. Kimi samimi, kimi ayrı samimi. O ayrı bir konu. Ama bu soru onların veya itirazları onların ortaya attıkları bir itirazdır. Dolayısıyla açıklığa kavuşturulması anlaşılması, hatırlarına bu soru gelmeyen veya gelmesi muhtemel olanların da bunu iyi anlaması icabı. Çünkü isaletin mesajı olan vahiy ilahi, din ve şeriat yani doğru olarak anlaşılabilsin. Ben sizin gibi bir insanım. Yani sizin beklediğiniz gibi veya istediğiniz gibi bir melek değilim. İnsandan farklı, insanüstü bir varlık değil. Çünkü Mekkeli müşrikler genellikle madem bu kişi Allah adına konuştuğunu ileri sürüyor. Dolayısıyla bu bizden olmamalı diyor. Niçin? Kendi inandıkları veya kıyas yaptıkları batıl kıyaslar, batıl sonuç çıkarmalar bunu onlara söyletiyor. Allah hakikat böyle miydi? Gerçekten Allahü Teala kullarından dilediği şekilde dilediğine vahiy indiremez miydi? Bunu kabullenemiyorlar. Fakat bunu kabullenemeyince Cenab-ı Allah'ın kudretine kendi kafalarından delilsiz olarak sınır tayin ettiklerinin de farkına varmıyorlar. Onun için evvela Cenab-ı Allah önemli bir noktayı uzuha kavuşturur. Riasletmez. İnne meen beşerim mitlukum. Ben sizin gibi ancak bir beşerim. Bir dediğinin mahiyeti örnekliği gerektiriyor ve hitabı gerektiriyor. Melek olsaydı diyor, Kur'an-ı Kerim başka yerlerde, onunla muhatap olamazlardı. Buna tahammülleri güçleri yetmezdi. Hatta bir ayet ikerimende malum eğer biz Resulü bir melek olarak göndermiş olsaydık, melekler arasından göndermiş olsaydık onu da adam suretine sokardı. Çünkü melek melek olarak kaldığın sürece normal insanların ona muhatap olmaları ve buna katlanabilmeleri, tahammül edebilmeleri mümkün Değildir. O halde sizin de misaleti kavrayıp algılayabilmeniz için evvela, ikinci olarak misaletin hayata geçirilmesinde tatbikinde yönlendirilmeye ve örnekliğe ihtiyacımız olur. Dolayısıyla bunun da sizin gibi bir beşer olması gerekir. Melek, biz insanlar gibi melekler. Yiyen, içen varlıklar, yaşları büyüyen, küçülen, akılları farklı çalışan vesaire varlıklar değildir. Evlenen varlıklar değildir. İhtiyaçları olan, ticaret yapan, karşılarda pazarlarda dolaşan vesaire. Bir ekonomik, sosyal organizasyonları olması gereken, siyasal organizasyonlar içerisinde yer alması gereken, yani bir hiyerarşik yapı, bir devlet yapısı vesaire gibi öyle bir cemaatleşmeler vesaire bunlar için söz konusu değildi melekler. Dolayısıyla melekler arz-ı muhal Cenab-ı Allah onlar vasıtasıyla vahiy tebliğ etse bile melekler insanlara örnek olabilir. İnsanlara örnek olabilmeleri gibi için bizim gibi olabilmeleri lazım. Bunlar imkansız olduğuna göre halde Cenab-ı Allah kulları arasından uygun gördüğü Risalet vazifesini eda etmeye yetkin ve hil gördükleri arasından, kullar arasından gördüğünü seçmiştir. Ve onu insanlara, Resul olarak gönderdir. Onun için Nebi'nin özelliği sadece bizim gibi bir beşer olmakla kalmıyor. Bir artısı daha var. Farklı bir yönü var. Biz değil, Ondan, onu bizden ayıran bir özelliği Nedir o? Yuhaileyya. Ben vahiy alıyorum diyor. Ben sizin gibi bir beşerim. Ancak bana vahy ediliyor. İşte bu vahiy sebebiyle ben Resulüm. Sizde risaletin muhatabı oluyor. Allah'ın bana gönderdiği risaletin muhatabısını. Peki bana ne vahy edin? temel esas ediliyor Akide ve seriat. Akide min özü innemâ ilahukum ilahu vâhid. Sizin ilahınız ancak ve ancak bir ve tek ilah. Saat etmeniz, emrine uymanız, seriatine, ahkamına bağlanmanız gereken bir tek otorite var, bir tek güç var, bir tek ifade elde emredici otorite var, o da bir ve tek olan ilahınızdır. Bu da akidenin özüdür. Yani Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetine iman etmek, akidenin birinci esası ve bütün diğer esasların kapsayıcısı. Bütün diğer esaslar bundan dallanır bu da. Akideden de feriat çıkar. Çünkü İslam akidesi hayatla alakası olmayan bir akide değildir. İslam dinini günümüzdeki Yahudilikten, İslam'ın indiği günden bu yana, Yahudilikten ve Hıristiyanlıktan ayıran en önemli özellikli. Hristiyanda Batıl olmakla birlikte net ve belirgin, netliği Allah şunur olması itibariyle değil, söylemi itibariyle. Ve üç tane teslis, yani in, teslisi esas alan bir inanç diyelim. Bir inanç var, fakat belirgin bir şeriat yok. bir şekilde bir Allah inancı olmakla birlikte yoğun şer'i hükümler arasında akide adeta şeriatın gerisinde kalan bir. Diğer tahrifler, yanlışlıklar vesaireler bir tarafa. Yani beşeri müdahaleler bir tarafa. Burada İslam akçık bir akide ile birlikte bir de Rasulun rehberliğinde akidenin çerçevesi içerisinde yaşanan bir şeriattır. Bu şeriatı da ayetin devamı öylece dile getirir. "İstakimu ileyhi." O halde ona giden yol üzerinde dost doğru yürüyün. Bir ve tek olan o mutlak ilah, mutlak egemen Allah'a Giden yolda dosdoğru yürüyor. Biz dosdoğru yürümeyi kimden öğreniyoruz? Resulullah Aleyhisselatü öğreniyoruz. Resulullah Aleyhisselatü öğreniyoruz. O bize öğretti. Dolayısıyla bu dinde Resulullah'ın ehberliğini önderliğini, tebliğ, güvelliğini. Adil arkadan ne gürültü geliyor? Ne bu? Tamam. Dolayısıyla cenabı Allah'ın Dinini yaşamak noktasında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın rehberliği tebliğiyle beraber vazgeçilmez bir eser. Kelime-i tevhidin zaten la ilahe illallah Muhammedur Resulullah an ibadet olmasının manası. La ilahe illallah akidenin خلاصasını temsil ediyorsa Muhammedur Rasulullah da Seriatin Muhammed'in bildirdiği, tebliğ ettiği ve yaşadığı gibi anlaşılıp hayata geçirilmesi anlamına ihtimalle. Dolayısıyla Resulullahsız aşağı bir İslam ne Kur'an'ın onayladığı bir İslam'dır. Zaten Kur'an'ın onaylamadığı bir İslam din olmaz. İslam dini olmaz. Ona dikkat edelim. O'na giden yolda siz de dost doğru gidin. Olur ya, vahyi anlarken, yorumlarken, yaşarken aksaklıklarınız oldu, kusurlarınız oldu, gereklerini imkanınız olduğu halde getiremediniz. Nefsinize uydunuz, herhangi bir şekilde yanlışlıklarınız oldu. Veya daha iyi yaşayabilecekken imal ettiniz, yaşamak ve buna benzer diğer hususlar Sen ötürü de sürekli Allah'tan mağfiret dile. Ona dostu, ona giden yolda dostuğu yürüyün ve ondan mağfiret. Ve veilül lil <Sessizlik> müşrikîn. Bunun dışındaki yolları kabullenmek bir Yani İslam'ı da bu kadar İslam, bu kadar da başka ilahların dininden bir araya getirelim. Şirk işte budur. Onun için İslam evvela iman olarak, mutlak olarak, kayıtsız ve şartsız alınır, kabul edilir, iman edilir. Ondan sonra da hayata böylece aktarılmaya gayret edilir ve bunun mücadelesi. İman ile birlikte, İslam ile birlikte başka bir şeyi bilerek, isteyerek karıştırmak biriktir. Onun için Cenab-ı Allah dost doğru yürümek zamanla yürümekten doğabilecek aksaklıklar olabilirse derhal tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyip tekrar istikamet üzere durmak İslam için, Müslüman için bir hayat var. Yani Müslümanın Hayatın herhangi bir kademesinde bu veya bu şekilde hata işlemesi mümkündür. Fakat hatasında ısrarcı lazım. hatasından ilk fırsatta dönecek, öbe ve istiğfar edecek, hatalı olmayan bir ikamette yürümenin yollarını kıbrır türlü meşriklerin diyor hal müşrikler en önemli özelliği de dünyayı ve dünyalığı doğru ve sağlam akideye tercih etmeli. Veya kalpte Cenab-ı Allah'a ayırmanız gereken Geri başkalarıyla doldurmaya başlandığı zaman işte şirk orada o. Tevhidi hakkıyla bilip iman edip yaşamayacak olursak veya yaşayamayanlar yaşayamadıkları oranda o tevhidin bıraktığı boşluğa başka şeyler var. Onun için şu yedinci ayet-i kerimeye çok dikkat edelim. Vay o müşriklerin haline denildikten sonra o müşriklerin önemli bir özelliği zikrediliyor. El-lezine la yu'tune zeka. Onlar zeka gider. Çünkü dediğimiz gibi sağlıklı ve doğru bir imana sahip olmayan bir kalp, bir ruh bir şahsiyet, bir kişilik, bir insan, aterialistleşir, addeci olur, addeye ibadet eder. Müşrikler ilah mertebesine çıkardıkları için dünyalığı ve dünya menfaatlerini zekat veya zekata benzer bir eylemleri olmaz. Onun için Cenab-ı Allah vay o müşriklerin haline dedikten sonra akidede şirk koştuklarına değindikten sonra bunların en önemli yansıyan özelliği kendi mallarından bir şey koklatmak şöyle dursun. İmkanları olursa başkasının malını da kendi mallarına. Onlar diyor zekat vermezler. وَهُمْ bil هُمْ كَافِرُونَ Onlar aynı zamanda ahireti de inkar edenler. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ İşte istediğimiz gibi iman edip istikamet üzere dost doğru Allah'a giden yolda dost doğru yürüyenler yani iman edip salih amel işleyenler için Memnun olmayan bir ecir vardır. Memnun. Memnun kelimesinin temel iki manası var. Biri başa kakılmayan, minnet edilmeyen hani adam kaşıkla verir. Anadolu'da söylerler ya atasözü, ya mesel hani deyim kaşıkla demek verir. sapıyla adamın gözünü çıkar. Minnet işte odur. Minnet odur. İman edip salih amel işleyenlere Cenab-ı Allah'ın vereceği mükafat a minnet yok. Çünkü o minnet adama verilen nimetin tadını bırakmaz ki. Size verilen bir nimetin yapılan bir iyiliğin Başınıza kakıldığını düşünün. Çoğunuzun, hepinizin belki bildiği bir anlatılan fıkradır. Adamın birisi iki arkadaşla yağmurda giderlerken, birisinde ihtiyacı olmayan bir şemsiye var. Çıkartıp arkadaşına veriyor. Al ıslanma. Ondan sonra aradan bir zaman geçiyor, hava aydınlanıyor, güneş lübleşlik. Ya nasıl oldu?" sözünü getiriyor oraya. Ben sana o şemsiyeyi verseydim derdim ya, o gün çok iyi olmuştu değil mi? Evet diyor, teşekkür ederim. Biraz ağır geliyor ama. 1 2 5 10 yolda giderlerken yine ne hatırlıyor musun böyle bir yağmurlu günde ben sana şemsiyemi vermiştim?" Evet demişti işte o, o şemsiye o gün vermeseydim iyi ıslanırdım değil mi? Evet falan. Tam bu böyle iyi bir e, su dolu bir çukurun yanından geçmişler. O şemsiyeyi alan adam bu kadar minnetten başa kalkmaktan canı sıkılmış, Hamil edemiyor. Debeleniyor bir güzel. O hamurlu su içerisinde ve kalkıyor. Arkadaş diyor sen bana şemsiyeni vermeseydin Bundan daha çok ıslanır mıydın? ne uğradığını şaşırmış. Herhalde yok ıslanmadım. mıydın? Arz et ki o şemsiyeyi bana vermedin. Hiç daha bana bunu söylemedin. Tuz bırakmadı ki o iyiliğin. Cenab-ı Allah öyle mükafatlar verecek ki bunlar hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nimetler. Bunların hiçbirisini ecir olarak, mükafat olarak verdiği halde, lütfen verdiği halde kimsenin başına kalkmayacak. Bu bir. İki, cennettekiler o nimetleri gördükten sonra acaba bu nimetler bir gün gelir, sonu bu sona erer mi, azalır mı diye bir korku da yaşamayacak. öyle bir korkuları da olmayacak. ve Memnun da kesilmiş kesintiye uğramış demek. İki manası var demek ki, başa kakılma ve kesintiye uğrama. İkisi için de gayri memnun diyor. Acun gayru memnun. Kesintiye uğramayan ve başa kakılmayan bir mükafat verilecektir kimlere iman edip salih amel. Cenab-ı Allah bizlere bu altıncı ayeti kerimede dikkatimizi çektiği akide ve şeriatın sahibi benim. Bu akideyi ve bu şeriatı koyan benim. Dolayısıyla benim dediğim bu akide ve şeriat çerçevesinde hareket edeceksin. Diyen Cenab-ı Allah ayrıca bu kainata bu yasaları da kendisinin yarattığı andan itibaren koyduğunu ne yapıyor? Hade i̇şte ediyor. Bu 9. ayet-i kerimeden itibaren gelen ayet-i kerimelerle diyor ki Estağfirullah. Kul innakum la takfurun billazi arda fi Şimdi diyor ki haydi Resulün getirdiği şeriatı inkar ettiniz. Şimdi söyleyeceğim hakikatleri kainatın yaratılış, varoluş ve devamını sağlayan, yasalardan ibaret olan bu hakikatleri inkar edebilir misiniz? Bu hakikatleri var edenin münkiri inkarcısı olabilir misiniz? Peki Sizler gökleri, yeri iki günde yaratan o yüce zatı inkar ediyor ve ona ortaklar, dentler, eşler mi koşuyorsunuz? Yani yeri iki günde yaratan Allah'la birlikte başka ortaklar var mı? Yok. Olmadığına göre size Resulü ile gönderdiği din ve şeriatı de ondan geldiği gibi aynen kabul etmeniz gerekmiyor. Madem yeri ve bundan sonra zikredilecek kainatın diğer bölümlerini, yaratanın bir ve tek Allah olduğuna iman ediyorsunuz, o zaman akide ve şeriatin de Yalnız O'nun bildirdiği ve kabul ettiği hakide ve şeriat olduğuna iman ederek O'nu tevhid etmektedir. İşte alemlerin Rabbi biricik egemeni, sahibi, hakimi efendisi odur. Yani yere bu düzeni bu imkanları bu güzellikleri veren, hayatınıza elverişli özelliklerle onu donatan alemlerin Rabbi işte budur. Dolayısıyla ona ortak koşamaz. Nasıl ki yerin bu imkanlarını, yeri yaratıp bu imkanlarla donatmak için gerekli yasaları koyan bir ve tek ise alemlerin Rabbi size bu şeriatı indiren de bir ötektir. Onun eşi ortağı. Devam ediyor. Ve ce'ale fîhâ revâsiyem min fevkihâ. Ve orada onun üst taraflarından, yukarısından Sağlam kazıklar yarattı. Yani dağlar yarattı. فِيهَا فِيهَا ve bâreke fîhâ ve kaddere fîhâ ekvâtehâ. orayı bereketlendirdi ve gıdalarını da takdir buyurdu. Fî arba'ati eyyâhâ. Geri kalan iki günde yani ondan sonra iki gün tamamlayan, dörde tamamlayan diğer iki günde yaptı. Yani iki günde yeri yarattı, iki günde dağları ve yeryüzünde yerin yeryüzünde yaşayan diğer canlı mahluklar için gıda özelliklerini taşıyacak her ne varsa hepsini toprağından tutunuz suyuna varınca. Ve bunu Yer için, yani yerin tamamen yaratılması ve donatılması, iki gün yerin yaratılması, diğer iki günde gerekli şekilde donatılması ve yaşanılabilir hale getirilmesi için bir iki gün daha ettiler. Saba al sâilîm İşte soranlar için küsavi, dost doğru, gerçeğin ta kendisi olan cevap budur. daha Sonra semaya yöneldi ve o bir duman halindeydi. "Fekale ve Allah bunun üzerine istiva ettiği semaya yöneldiği semaya yani ve yere İsteyerek ve istemeyerek ya da istemeyerek vallahi. Gerek ya da istemeyerek gelin. Yani benim yer olarak ve gök olarak sizin için tayin ettiğimiz tayin ettiğim nizama, sisteme, yasalara uyarak var olunuz o nizamın gereği neyse her şey öylece yerli yerinde olsun. Cenab-ı Allah burada akıl sahibi varlıklar için sözü edilen hitabın bir benzeri şekilde hitap ettiğini görüyoruz. Peki akıl gök ve yer biliyoruz ki akıl sahibi varlıklar değil. Bu nasıl oldu? Ana Hatimce bununla çok uğraşmaya gerek yok. Önemli olan Cenab-ı Allah'ın yeri ve göğü netice itibariyle bizim hayatımıza ve hayatımızı idame ettirmemize elverişli olarak belli bir düzene sahip kılınmış olmalarıdır. Ve Cenabı Allah bu düzeni yere ve göğe oymuş ve kabul ettirmiş olmasın. Temsili de olabilir. Hakikaten böyle bir soru ve cevap da olmuş olabilir. Bunun nasıl olduğunu keyfiyetini bilemiyoruz. Ama böyle bir emretme isteme yapın veya yapmayın neyse gelin diyor. Yani dediğim gibi yapın o. Onlar da ister istene zaten geleceksiniz. Anlamı da çıkabilir. Onlar da tabii biz de isyare geliyoruz dediler. Çünkü cainatta insanlar gibi, cinler gibi Allah'a isyan etme meleklerde bile yok. Meleklerde sadece itaat kabiliyeti ve imkan. Biz insanlarda ve mükellef cinler itaat ve can kabiliyeleridir. Onun için bizim için mükafat ve ceza özgür. Cainatın bütün yasaları ve mahlukatı bunun dışında hepsi itaat etmek durumundadır. Onlar da yerde gökte biz itaat ederek geldik. Ve Geri kalan iki günde de yani altı gün, gezik dediliyor ya diğer ayet-i kelimelerde göklerin veyain yaratılması, göğün yedi gök yedi gök yaratması yapması da iki günde olmuştur. Böylelikle altı gün tamam. Bu surenin bu 9 ila 12. ayet-i kerimelerinde bir tafsilat gibi Kur'an-ı Kerim'de yerin ve göğün yaratılmasının etraflı bir şekilde anlatıldığı başka bir yer yok. Onun için yerin ve göğün yaratılış tafsilatı ile alakalı bu malumatı ihtiva etmeleri açısından bu suredeki bu surenin hemen baş tarafındaki o ayet-i kerimelerin emyeti büyüktür. Cenab-ı Allah ayrıca diyor ki: "Vaze yanna sema dünya bir mescabih wa Biz dünya semasını da kandillerle ve muhafaza etmek için koruduk. Burada sadece bir kelimeyle kendisine değinilen muhafaza semanın korunması hususu." Başka ayet-i kerimelerde, başka surelerde şeytanların temaya doğru yükselerek melekler arasındaki konuşmalardan yakın gelecekte meydana gelecek bazı hususlara dair meleklerin kendi aralarındaki konuşmalarını işitip yeryüzündeki kendi işbirlikçileri olan insanlara, medyumlara vesairelere, kâinlere bunları bildirdikleri Adi şeriflerle sabit. Bunun üzerine yıldızlar da sema, yıldızlarla sema korunarak onların haber çalmalarına karşı muhafaza ediliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de nitekim tabi müfessirlerinden bunu söylerler. Derler ki yıldızların üç tane özelliği veya fonksiyonu var. Bir, gökyüzünü süsleme özellikleri. iki gece yolculuk yapanlara yollarını bulmak noktasında sabit olanları dolayısıyla yardımcı olmak, yol gösterici özellikleri ve Şeytanların oradan bir takım haberleri hırsızlama yoluyla çalmalarının önüne geçmek üzere haberlere karşı semavi koruyucu. Şeytanlara karşı haberleri zamanın haberlerini koruyucu olmak üzere. Kim yıldızlar hakkında bunların dışında bir iddiada bulunursa o kimse yıldızlar hakkında hak olmayan İddialarda bulunmuş Yıldızlara bakarlar. İşte bunun e, burcu, sunun yükseleri, bunun alçalanı vesaire. Ondan sonra bunlardan ahkam tartanlar. Her zaman için gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz şeyler bunların hakikatle alakası olmadığı da yükseliyor. Zalike takdirul alim. İşte bu anlatılanlar Yerin ve göklerin yaratılması, yıldızlar dahil, yeryüzünde gıdalarının, temel ihtiyaçlarının orada yaşanabilmesi için, gerekli ihtiyaçların temin edilmesi dahil, tüm bunlar nedir? Aziz ve alim olanın takviği. Aziz, gücüne karşı hiçbir güç, gücün çıkamadığı, dayanamadığı, Hiçbir gücün onu mağlub edemediği, aksine ona rağmen durduğu yerde güç olarak mağlub edildiği olduğu en güçlü, en galip gelen. Demek ki Cenabı Allah böyle bir kahinata bu şekilde düzen verecek kadar. Büyük bir güce ve imkana sahip. Aziz budur. El-Alim her şeyi bilen. Bu buyruklarla alakalı kainatın neresini tetkik edersek edelim, orada pek büyük bir güç, pek büyük bir ilim, pek büyük bir hikmet mahsulü, bir sistem, bir nizam ile karşı karşıya kaldığımızı oldu. Bu döngüsünden bitki döngüsüne varıncaya kadar Yeryüzünden mevsimlerin dönüşü ve bunun yeryüzündeki etkilerine varıncaya kadar gökyüzündeki gezegenlerden ve sabit yıldızların hareketli olanına olmayanlar yıldızlara, gezegenlere galaksilere kara deliklere kadar haklı. Hepsinin kendilerine ait bildiğimiz ve bilmediğimiz mükemmel ve müstesna bir düzenleri var. Bu düzen büyük bir kudretin, izzetin, gücün, kuvvetin ve ilmin, sonsuz ve nihai bir ilmin, hikmetin, hakimiyetin biridir. Cenab-ı Allah bu düzeni öyle bir kurmuş ki bunda en ufak bir boşluk, bir gedik bulamazsın. Tebareke suresinde buyurulduğu gibi مَا fi ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ Rahmanın yaratılışında Tarsızlık, dengesizlik tayin edilen ölçüleri aşmak diye bir şey göremezsin. Her şey yerli yerinde cereyan ediyor. Sen bunlar arasında bir düzensizlik bir dengesizlik asla bulamazsın, göremezsin. İşte Aziz ve alimin takdiri budur. Thalike takdirul azizil alim. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerle dersimizin başında hatırlattığımız ve geçen dersimizin sonunda okuduğumuz ayet-i kerime ile şunu hatırla. Bizi o ayet kerimenin hülasası olan doğru ve sağlam bir iman ile bu imanın şekillendirdiği şeriat ve Resulün rehberliğinde yaşanan şeriat. İle kainata egemen olan, Allah'ın vahdaniyetinin delaleti ve aynı zamanda muhteşem bir kevni şeriata tabi olan, aziz ve alimin kudretinin tecellisi olan kainat ile bizim yaşamamız gereken şeriat arasında bize aklımızı kullanarak bir irtibat olduğunu Yani Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerle, 6. ayet-i birlikte bize şunu anlatmış oluyor: Bu kainatı ben yarattım ve bu kainata bu akıllarınıza durgunluk veren bu müstesna düzeni ben verdim. Sizi de bütün müstesna özelliklerinizle bu kainatın yeryüzündeki halifesi kıl. Ve kainatı da adeta onun hizmetine, emrine verdi. Siz o ilk insan ve ilk halifenin zürriyeti ve onun misyonunun devam ettiricileri olarak bu kainatı ve vazifenizi iyi idrak Kainatın düzeni ne kadar muhkem, ne kadar sağlam, ne kadar eşsiz, ne kadar mükemmel ve akıllara durgunluk verecek kadar harikulade ve ifade yerindeyse duraksamadan, aksamadan en ufak bir ileri geri gitme, kalma söz konusu olmadan işliyor ise en muntazam de daha muntazam işliyor ve çalışıyor ise ve başlangıcını bilemediğimiz bu kadar zamandan beri günümüze kadar devam ediyor ve kıyamete kadar devam edecek. Aynı hassasiyetle ben sizin hayatınız için öyle bir nizam göndermiş bu. Kainattaki düzen ile size verdiğim düzen arasında şöyle bir fark var diyor. Benim size indirdiğim bu şeriat düzenini dinimi yaşamak iradesi size ait. Bu tercihi siz yapıyorsun. Ama kainat az önce yerle göklerle hitapta belirtildiği üzere ister istemez Allah'a itaat etmektir. Diyor ki Cenab-ı Allah aynı zamanda kainat üzerinden bu kainat nasıl ki nasıl ki bir şekilde emre itaat ediyor ve düzeni sapa sağlam devam ediyorsa siz de benim emirlerime itaat ederseniz ve gereklerini yerine getirirseniz aynı şekilde sizin hayatınızda da bana itaatin bereketi mükemmelliği güzelliği ayrı ihsanı tufları ortaya çıkmış. Bundan dolayı geçen dersimizde de belirttiğimiz üzere Cenab-ı Allah daha doğrusu Peygamber aleyhisselatü vesselamın diklerin gönderdiği delegeye okumuş olduğu ayet-i kerimeleri buraya kadar okuyor. Şimdi okuyacağımız 13. ayet-i kerimeye kadar. Fe'in e'aradû Yani bakın ayet-i kerime Surenin ayetleri birbirleriyle o kadar irtibatlı ki bunları ufak bir zihni efor ile birlikte çok kolay bir şekilde biliyoruz biliyor. Ve dedik ki bu işin anahtarı Risalettir. Risaleti iyi idrak ettiğin zaman, ettiğimiz zaman Risaletin getirdiği tevhidi ve şeriatı idrak ettirir. Tevhid ve şeriatı iyi idrak ettiğimiz zaman kainatı da o gözle görüyoruz. Veya kainattan şeriata da dönebiliyoruz. Nasıl ki kainatta hakim olan bir şeriat varsa ve şeriat hayatına da hakim olmak üzere Allah Resuller aracılığıyla bir şeriat ediyor. Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Allah eğer senin muhatapların ve senden sonra senin hitabını beşeriyete taşıyacak olanların muhatapları ve in sizin bu davetinizden tevhide tevhidin gereklerini hayata tatbik etmeye çağıran davetinizden yüz çevirecek olurlarsa ne olacak? Buyur. Beraberdir. فَكُلْ اَنْذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً misle سَاعِقَةً اَعْدِ Ben de ki onlara eğer yüz çevirirlerse sen de onlara de ki artık ben sizleri ad ve semuda gelip isabet eden azap yıldırımının benzeri bir yıldırımla Uyarıp korkutuyor. Onlara iman etmedikleri için rasullerinin davetlerini kabul etmeyerek Risaletlerinin kendilerine sunduğu şeriati hakideyi hayatlarına tahkim etmedikleri için azap yıldırımı ile helak edildikleri gibi ben de sizleri o yıldırımın benzeri bir yıldırımla helak edileceksiniz diye uyarıp kork. İnzar bu derslerimizde defalarca hatırlattığımız gibi korkutmak değildir. Gelecek tehlikeyi göstererek haber vererek o tehlikeye ya maruz kalmamak için uyarmaktır ve korkutmak. Onun için inzarın önemi büyük. Yoksa korkutmak için Arapçada başka kelimeler var. İnzar kelimesi öyle değil. Ve Araplar Vezir kelimesini çok iyi biliyorlar. Çok iyi anlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam İnnemâ enennazîrul uryan diyor. Ben tıplak uyarıcıyım diyor. Ne demek bu? Cahiliye döneminde hayat temel dayanağı ifade ise yapılan yağmalar çapullardı. Onun için dahirin de tavsiye ettiği gibi, daha doğrusu tavsiye ettiği gibi kaldıracak düşman göremezsen diyor. Kardeşlerimizden başka Bekiroğulları, kardeşlerimiz olan Bekiroğulları nasıl? Çünkü başka türlü hayatta kalma şansımız yok. Onlardan yağmalayacağız ki biz daha hayatta kalalım. İşte ne zaman böyle bir yağmacı baskının yapılacağı bilinmediği için. genelde belli tümsek yerlerde oradan bu askeri bir kaydedi biliyorsunuz. Gözetleme kuleleri olur. Belli yüksek yerlerde tepeler üzerinde gözetleyiciler bulunur veya böyle bir tehlike sezildiği zaman veya birisi Fesadüfen böyle bir tehlikeyi uzaktan görecek olursa <gülüyor> derhal koşar kavmine haber verir. Ama düşman o kadar yaklaşmış kendisi de kavmine o kadar uzak ki onlara uyaşıp haber verinceye kadar kendileri toparlanamaz. Düşman kendileri gelir gafil avlıyor. O zaman ne yapar? Belinden yukarısını koyunur, atı varsa atının üzerine çıkar, devesi varsa devesinin üzerine çıkar, yoksa çıkabildiği en yüksek yere çıkar ve sesinin avazının çıktığı kadar bağırır. Sesini duyan sesinden anlar, duymayan da onun o çıplak halinden haziyetin ne olduğunu anlar. İşte çıplak uyarıcı bu. Gördü ki size baskına gelecekler. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam da sizin o korktuğunuz baskınlar ne ki, vaat gibi. Ben yani sizlere Ad ve Semut kavminin başına gelen o azap yıldırımının benzeri bir yıldırımın gelip size isabet edeceğini söyleyerek uyarıp korkutuyorum kendinizi. Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim Başta biz Müslümanlar olmak üzere bütün beşeriyeti on dört Beşeriyet bazen ve Müslümanlar büyük bir çoğunlukla bu uyarıya kulak verdikleri zaman gereklerini yerine getirdikleri zaman bu kulak vermenin gereğini yerine getirdikleri zaman başta Müslümanların ikinci olarak da beşeriyetin saydası da olur. Müslümanlar ve dolayısıyla beşeriyet bu uyarılara kulak vermedikleri oranda da Müslümanlar da beşeriyet de türlü musibetlere maruz kalış oluyorlar. İşte 13'ün 14. ayet-i kerime de bunu ifade ediyor. Diyor ki: "İz caathumur beyni eydihim ve halfihim" Allah'a tapın, Hani resuller önlerinden de, arkalarından da onlara Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diyerek gelmişler. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diyerek gelmişlerdi. Ama Müşrikler onlara öyle cevap vermişler. la Rabbune le'enzelemelâ. Dersinizin başında ben ancak bir beşerim bana vah yolunuyor ayet kelimesinin burada hikmeti baş sebebi de anlaşılmış oluyor. Çünkü müşriklerin kafa yapısı bu. Risaletin mahiyetini, sebep ve hikmetini idrak etmekten uzak bir itirazla karşı. Peygamberlerin ve Risaletin karşısına çıkıyor, itiraz ediyor. İtiraz olmayacak şey. biz dileseydi bize melekler indirirlerdi. Risaletin gayesini idrak edememişler ki, niçin Resulün beşer arasında seçildiğini anlayabilsin ve idrak edebilsin. Rabimiz dile seydi diyor elbette helekleri indirin. Bu sebeple fe inna bima ursiltum bihi kafirun. Sizlerle gönderileni biz inkar edenler. Cenab-ı Allah kıssalar vesilesiyle biz müslümanların tarihe nasıl bakmamız gerektiğini de öğretmiş. Beşeriyetin yükselmesi ne demek ve nelerle beşer yükselir? Alçalış ne demek ve hangi sebeplerle alçalış olur? Kıssalara baktığımız zaman bunu daha iyi idrak. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bize Tarihi nasıl görmemiz, nasıl okumamız, nasıl anlamamız gerektiğini de öğretmiş oluyor dedik. Şimdi bu 15. ayet-i kerime bir manada biz Müslümanların tarih perspektifinin bazı boyutlarını ifade ediyor. فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَابِ At kavmini ele alalım diyor. Onlar yeryüzünde aksız yere büyüklendiler. Niçin? Çünkü kendilerince büyüklenmelerine sebep olan şeyler aslında kendilerinin sahip oldukları veya ortaya koydukları şeyler değil. Cenab-ı Rabbül onlara verdikleri imkanlardır. Allah'ın imkanlarıyla Allah'a kafa tutacak. Akıl bunun neresinde? İdrak bunun neresinde? Bugünkü beşeriyet Cenab-ı Allah'a kafa tutan, O'nun dinine, nizamına kafa tutan, bugünkü beşeriyetin her odakları bunlardan farklı mıdır? Allah'ın verdiği imkanlarla Allah'a adeta kafa tutan. İlim, ilim, ilim, ilim deyip yücelttikleri doğrudur, güzeldir, yücedir. Fakat Allah'ın verdiği imkan Allah'ın yasalarını bilmekten ibaret. Bu yasaların gereğini yerine getirmektir. Peki onları bilme imkanı, kudreti, gücünü kim verdi bize? Ve biz bunları hangi akılla, hangi beceriyle, hangi idrakle fark edebildik, ortaya koyabildik ve onlardan istifade edebildik? Bütün bunları dikkate almadan, bunları ileri sürerek, hemen hemen söylemişler, Allah hayatımıza niye karşısın? Bu çağda şeriat mı olur? Demek gafleti de elbette gösterir. Onun için yeryüzünde haksız yere, hak olmayan, haklı bir gerekçeleri olmaksızın büyüklendiler. İstek. Arapçada bu istekbaru kelimesinin veznine istifal kalıbı deniyor istifal kalıbı bir manada tekellüf yani zorlama ifade. Yani doğru olmayan bir şeyi veya olmaması gerekeni o fiilde yapıyor. Yapmaya kalkışmayı ifade Manalarından birisi bu. Hakları olmayan büyüklenmeye hak etmedikleri için kendilerini zorlayarak farkında olsalar ve olmasalar. Büyüklendilerdi. Haksız yere, yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim vardır? Bizden daha güçlü kim vardır? Günümüzde de insan sahip olduğu gücün sarhoşluğuna, modern insan sahip olduğu gücün sarhoşluğuna kendisini kapat. Allah'ı, Allah'ın şeriatini, hükümlerini, kanunlarını hayatının dışına gitmek demesi, gitmeye kalkışması bundan dolayı. Cenab-ı Allah'ın onlara kısaca cevabını okuyacağız. Süremiz bitiyor. Ondan sonra önümüzdeki derse inşallah devam edecek. Cenab-ı Allah onlara soruyor kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu görmüyorlar mı? Görmediler mi? Şimdiye kadar bunu fark edemediler mi? Siz bu gücü nereden al? Nereden çık Her biriniz tek tek annesinin karnından. Annesinin veya himaye eden birilerinin himayesine muhtaç olarak doğmadınız. Zaaf üstüne zaaf, belli bir yaştan sonra veya herhangi bir afet veya musibetle aklınızı, iradenizi, kas kuvvetlerinizi vesaire güçlerin herhangi birilerini kaybettiniz ne yapabiliriz? Dolayısıyla insanın gerek kendi zatında gerek kendisinin sebebiyle ortaya çıkan Güç vehmedilen şeyleri, güç, gerçek manada güç kabul edip onları haşa, Allah'a kafa tutmak için bir araç, bir imkan olarak değerlendirmek kadar büyük bir gaflet olamaz. وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يَجْحَدُ Ve onlar işte bunları göremediler, fark edemediler, bizim ayetlerimizi inkar edip durdu. Ondan sonra Cenab-ı Allah onların vaziyetini anlatmaya devam ediyor. Önümüzdeki ders inşallah 15. ayet-i kerimeden itibaren yine aldığımız yerden devam. Etmiş. Biz için istifhamız burada. Sübhanallahi bi Rabbil mursalin. Cenab-ı Allah'tan da hayırlı geçeler Rabb'imizle bir hayat demek.